Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah müminiz. Mümin olduğumuz içinde hayatın her alanında iman ettiğimiz Rabbimizin İstediği gibi yaşamaya mecburuz. Hayatı biz istediğimiz gibi ölçüsüz, kuralsız yaşamaya kalktığımız zaman müminliğimiz zarar görür. Böyle inanıyoruz. Böyle inandığımız için Rabbimiz bizi mümin kabul ediyor. Eksiğimiz, hatamız... Yanlışımız olabilir. Olsa da kafalarımızda müminliğimizi eskitmemeye çalışırız Allah'ın yardımıyla. Beceremediğimiz, yanıldığımız yerlerde Rabbimizin mağfiretine sığınırız. Ama aklımızı hiçbir zaman imanın dışında bir şeye teslim etmeyiz. Çağ hangi cihazı getirirse getirsin, hangi anlayışı getirirse getirsin, hangi yaşam tarzını bir Allah'ın nimeti olarak önümüze koyarsa koysun, biz hayata mümin olarak baktığımız için o önümüze gelen nimetleri de mümince kullanır, Rabbimizin rızasının dışına kaydırmayız. Mümin olmak bu demektir. Biz aile içinde, yaşadığımız ailenin içinde, akrabalarımızla, yaşadığımız mahallenin mescidinde dostluk kurduğumuz arkadaşlarımız, genç kardeşlerimizle, mümin toplumun bütününde, hastanelerde yaşlılarla, çocuklarla, mümin olmayan insanlarla, herkesle, Hayatın içinde olduğumuz için bir ilişki kurmak zorundayız. Bu doğrudur. Ama bu ilişkimizi mescitte de, okulda da, hastanede de, iş yerinde de, yatak odasında da, misafirlikteki oturduğumuz salonda da, otobüste de, tramvayda da, uçakta da, her yerde mümince yaparız. Mümin olmak bu demektir. Çağa ayak uydurmak, anlayışlara teslim olmak ama Müslüman olduğunu da söylemek ise münafıklıktır. Bunu asla kabul edemeyiz. İçten en azından böyle bir çürümüşlüğü benimsemeyiz. Aziz kardeşlerim, bir cep telefonu, bir internet, bir medya, bizi kendisine çeker. Müminliğin dışında, bir standartın içinde bizi tutarsa, hem ona lanet ederiz, hem kendimize yazık ederiz. Biz cep telefonuna göre, internete göre, eriyebilecek bir ümmet değiliz. Elhamdülillah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu fani dünyadan Rabbine gittiği zaman tuvalet terbiyesinden yolda yürümeye varıncaya kadar hayatımızı nasıl mümince yaşayacağımıza dair ölçüleri bırakıp gitti. Biz de o ölçülere iman ettik. Sosyal ilişkilerimiz medya üzerinden veya yüzeysel olarak yürüttüğümüz sosyal ilişkilerimiz, biz mümin olduğumuz için farklıdır. Biz, emin insanlar olarak sosyal ilişki içerisinde bulunuruz. Sosyal medyada emin insanız biz. Ticarette emin insanız. Konuşurken, güzel söz konuşuruz, Güzel olmayanı konuşmayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani dünyadan giderken bize ne vasiyet edip gitmişti? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun buyurmuştu. Cep telefonu kulağımda iken benim mümin adam olarak o telefonu kulağımda tutuyorsam, benim telefonumun hattı ya hayır sözler içindir ya susar. Neden? Bana peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne tembih etmişti? Ya hayır konuş ya sus demişti. Ya da ahirete iman edip etmediğine bir bak demişti. Ben telefonumda konuşurken, internet kullanırken, hayır dışında bir şey, hayır ne demek? Allah'ı darıltmayan şey demek. Böyle bir dünya hayatı olsun. Hayır dışında bir şey, benim telefonumun ahizesinden girip çıkıyorsa, internet cihazı, benim hayır dışında bir sözümü, yazımı taşıyorsa, ben bana, ya hayır konuş ya da sus diye tembih edip giden sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemi üzerim. imanımı riske atarım. İmanım pas tutar, oksitlenir demektir bu. Ben sözüyle eylemleri arasında fark olmayan birisi olmak zorundayım. Çünkü bunun aksini, münafıklık olarak bize tanıtıp giden peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem diye düşünürüm. Konuştuğum şey hayırdır. Çünkü hayır olmayanı konuşmaya yasaklamıştır beni sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yazı da bir konuşma çeşididir. Konuştuğumla sonra yaptığım eylemim aynı olur benim. Hayır konuşurum, hayır eylem benden yansır. Eğer aksi oluyorsa, ben sosyal ilişkilerinde, telefonunda, internetinde, kaleminde çelişki olan bir Müslüman olurum. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benim ümmetimin insanı dediği karakterin dışına taşar. Birisi çıkıp cahilce, sefih bir mantıkla bize o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İnternet mi vardı? Cep telefonu mu vardı ki internetin Müslümancasını konuşuyoruz diye akılsızca bir soru soramaz. de, cep telefonu da insan içindir. İnsana göredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da insan ve insanlık vardı. Kıyamete kadar insanın elindeki bütün cihazlar bütün kullanılan aletler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölçülerine dahildir. Maymunlar bir gün cep telefonu kullanırlarsa, köpekler cep telefonuyla iş görürlerse, atlar beygirler internet üzerinden çalışırlarsa, ha bak onlara göre sünnetler, onlara göre farzlar, vacipler yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini şeriatı ahlak ve terbiyesi insan içindir hiç kimse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında internet kuralları diye bir şey aramasın peygamber aleyhisselam zamanında insan vardı insana yalan yasaklanmıştı iki yüzlülük yasaklanmıştı ya hayır konuş ya da sus sen ey Müslüman diye kural konmuştu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize iyi bilmediğiniz şeyin arkasına düşmeyin diye tembih etmişti bize inen Kur'an hakkında kat'i bilgin olmayan şeyi zanla yürütme yoksa müminlerin arasında kötü duruma düşersin diye tembih etmişti bunun için biz bir Twitter haberini Allah'tan gelmiş bir ayet gibi, peygamberden gelmiş bir hadis gibi asla ve kata görmeyiz. Adı üstünde Twitter deriz. Adı üstünde internette yayılmış deriz. Herhangi bir şekilde Müslüman, mümin, muvahhid, Kur'an'a ve Kur'an'daki Hucurat suresine iman eden bir mümin, Hucurat suresinde Allah'ın müminlere, fasıklardan gelen haberlere güvenerek müminlere karşı bir eylem içerisinde bulunmayın sonra pişman olursunuz dediğini duymuş bir mümin ki bunu duymayanın ne mümini olduğunu merak ederiz bu sefer böyle Kur'an terbiyesi görmüş sünnet terbiyesi görmüş bu ümmetin ahlakıyla bezenmiş bir mümin Twitter geldi ben de onu rivitledim diye bir sapıklığı kendisine yakıştıramaz. Nedir ki internet? Nedir? Cinlerden mi haber getiriyor? İnsanların arasındaki bir iletişim cihazı, insan dediğin 7 milyarın hali ortada işte. Kafiri, mümininden daha fazla olan bir toplum değil mi bu 7 milyarlık toplum? Müminlerin bile birbirine, hile tuzak kurabilecekleri kadar ahlakın aşağıya çekildiği, ticaretinden, siyasetinden, toplumundan, arkadaşlığından, her alanda itimadın sıfıra düştüğü bir toplum değil mi bu? Bu toplumdan birisinin yazdığı Twitter ne olacak ki? Böyle bir toplumun kullandığı internetin ne itimadı olacak ki? İnternetteki, Google'daki bir habere göre, İnternette söylendiğine göre diye iki nokta koyup ondan sonra da mümin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş adam. Mümin, Muhammed Aleyhisselam'ın terbiyesini görmüş insan, internette gördüm, Google'da rastladım diye ben de altına imza atacağım. Olur mu böyle bir şey? Müminin farkı nerede olacak? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz nasıl anlaşılacak bizim? Google'da görmeyi bırak, avucumun içinde bile görsem, ben insan bu neticede bunu yayan kimdir diye merak ederim. Ben toprağın üstüne böyle bitkisel bir yazıyla yazılmış gibi mucizevi bir şey görsem bile, Kur'an'dan gördüğüm gibi desteklemem ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan duymuş gibi kendime itimat edilmiş bir haberle karşılaşmış süsü vermem ki, mümin farkım benim internete kurban edilemez bir farktır. Mümin cep telefonunu iletişim için kullanır, ama cep telefonunu hiçbir zaman imani değerlerinin üstünde tutamaz, tuttuğu zaman yazık eder imanına. İmanına yazık eder. Çünkü iman bir kere sahibi olduk, bir daha ölsek de elimizden gitmez diye tapulu belgemiz değildir. İhma, i̇man bir kıymettir, bir değerdir. Bu değer taşındığı sürece vardır. Zayedildiği edildiği zaman ise maazallah, ilk gidecek şeylerden birisi iman olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz imanla ahlak ikiz gibi bir arada dururlar buyurmuştur. Gitti mi ahlak iman da gider maazallah. O da gider. Yalan, yalan alet olmak, dedikodu, dedikoduya su taşımak, dedikoduyu sulamak, dedikoduyu beslemek imanı eriten şeylerdendir. Ha bu camide namaz arasında yapılmış bir çirkinliktir. Ha cep telefonuyla yapılmış bir şeydir. Ha medresede yapılmış, ha evde yapılmış. Cep telefonu yaygınlaştı diye bizim imanımız ve ahlakımız ucuzlamadı ki. Çoluk çocuğun elinde bile internet sistemi var diye biz dinimizden taviz verme hakkına sahip olmadık ki. Biz Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin terbiye ettiği ümmetiz. İstanbul'da oyuz, Moskova'da oyuz, Londra'da inşallah müminler olarak oralara girdiğimiz günlerde o olacağız Allah'ın izniyle. Bu sebeple kardeşlerim kesinlikle internet, cep telefonu ve diğer medya sistemleri bizi değiştiremez ama biz Allah'ın izniyle interneti değiştireceğiz değiştireceğiz cahiliyeyi diri diri kız çocuklarını gömen anlayışı kendi babalarının garılarıyla evlenebilecek sefaleti ve sefaheti değiştirmiş ve o topluma veda hutbesi okumuş Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak Allah'ın izniyle yarın mı olur 10 sene sonra mı olur? 20 sene sonra mı olur? Ümmeti Muhammed olarak teknolojiye de el attığımız gün Allah'ın izniyle internette terbiye edilecektir. Bizim cihat alanımıza girmektedir. Cep telefonunu önce kendimiz mümin kültürüne göre, mümin zevk ve ferasetine göre kullanırız. Biiznillahü teala o barajı geçtiğimiz zamanda Allah, Elimizden bu tür fetihler gerçekleşecek seviyeye ulaştığımızı gördüğü zaman önümüzü açacaktır. İnterneti de, cep telefonunu da, medyayı da, sosyal hayatın tamamını da Allah'ın izniyle ıslah etmek için var olmuş bir ümmet olduğumuzu ispat edeceğiz. Biiznillahü Teala. Temenni ederiz ki Rabbimizden bu bizim kuşağımıza nasip olsun. Böyle büyük bir fetih bizim elimizde gerçekleşsin er geç gerçekleşecek bu ama dileriz ki temenni ederiz niyaz ederiz ki biz olalım o fatihler İstanbul'u fetheden insan bu topraklardan çıktığı gibi interneti ıslah etmiş insanlarda cep telefonunu ıslah edilmiş cihaz olarak kullanan insanlarda bu topraklardan çıksın Allah için zor değil bu Allah'ın kulları içinde Allah'ın kulu oldukları sürece asla zor değildir böyle inanıyoruz şimdi kardeşlerim özellikle internet ve cep telefonu üzerinde mümince siyasetimiz olmalıdır cep telefonu bizi asla kullanmamalı biz cep telefonunu kullanmalıyız ve mümin olarak kullanmalıyız şu benim Kelime-i getirmek için kullandığım parmağım herhangi bir tuşa ya hayır için basar ya da başka türlü basmaz demeliyiz. Kur'an dinleyen kulağımdan benim haram olan ses ki zina sesi de, gıybet sesi de, dedikodu sesi de haram seslerdir hep. Yalan söz haramdır. Zina nasıl haramsa yalan da o şekilde haramdır. Nemimecilik. Ondan duyup ona taşımak yazıyla da haramdır, sözle de haramdır, mimik hareketleriyle de haramdır. Nemime adı üstünde dedikoduculuk seviyesizliktir. Bunu bazı kültür anlayışlarında dedikoduculuğu kadınlara mal ederler. Kadınlar gibi dedikodu diye bir ifade kullanırlar. Bu yanlışlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de, dedikoduyu kadınlara haram etmedi ki müminlere haram etti biz bunu sanki erkekler o seviyeli prestijli adamlar olarak dedikodu yapmazlar bunu cep telefonu kimin elindeyse kim tweet atıyorsa attığı tweetin tweetine tweet atıyorsa o dedikodu yapıyor işte dedikodu budur dedikoduyu erkek de yaptığında haramdır reşit bir mümin yaptığında da haramdır kadın yaptığında da haramdır dedikodu yapmayı yalan söylemek kadar tehlikeli gör, görüp, bu eğitimi, bu anlayışı çocuğuna aşılamayan anne baba da günahkardır. Senelerce İmam Hatip Lisesi'nde din eğitimi görüyor diye çocuğu gönderdiği halde bir veli, mümin bir anlayış, neticede bir defa dedikodunun haram olduğuna dair bir seminer, bir ders maddesi, Dinlememiş ise o çocuk yıllarca orada 8 sene oraya gidip geldiği halde dedikodusuz insana mümin denir. Yalan konuşmayan insan mümin insandır. Biz ümmeti Muhammediz. Medine bağımlısı, Medine tiryakisi bir hayat yaşarız diye İmam Hatip'te duymadıysa da o okulun da adına yazık, şanına yazık. Ahlakını vermediği dinin adını ve imamlığını nasıl verecek o okul diye biz tefekkür ederiz, dertleniriz o zaman. Bu sebeple aziz kardeşlerim, Ümmeti Muhammed olarak bir cep telefonu, bir internet fıkhımız yani ince anlayışımız muhakkak olmalıdır diyoruz. Aksi takdirde eğer internet fıkhını biz oluşturmazsak, internet kültürünü bize aşılıyor. Bu sefer de biz internetin ağlı ağsız sistemlerine, Takılıp kalıyoruz, Allah muhafaza buyursun, yeni gelen nesli Müslümanca yetiştiremediğimizin belgelerinden birisi bu internettir. Bu cep telefonudur. Ben herhangi bir 10 yaşındaki çocuğu ana baba eğitimi görmüş mü görmemiş mi, bunun anası ne kadar şeriat bilir, ne kadar erozyona uğramamış bir ailedir, biiznillahü teala cep telefonundan anlarım. Kesinlikle anlarım. Nasıl anlarım? Ben bu çocuğun elindeki cep telefonu ki 2 yaşından itibaren artık çocuklara cep telefonu veriliyor. Ağlamasın diye 2 yaşında, başka şeyle oynamasın diye 5 yaşında, 10 yaşında da ev sahibi niteliğinde olduğu için çocuk zaten ne derse o olduğu için. Yoksa okula gitmez. Yoksa iyi bir okul kazanmaz. Maazallah. Bunların her biri çocuğa iyi bir telefon. Hem de 3 ayda bir değişen bir telefon almak diye bir sistem oluştuğuna göre, ben çocuğun elinde cep telefonunu çaldırdığım andan itibaren tanırım. O cep telefonla selamla mı başlıyor? Alo ile giden bir dünyanın kulu ölesi mi? Ve aleykumusselam ve rahmetullah mı diyor. Onu da tanırım, arkadaşını da tanırım. Kim onu arıyor onu da tanırım. Çünkü nispeten selam şöyle bir izi kalmış İslam işaretidir. Selamünaleyküm Aleyküm ve aleykümüsselam. Elhamdülillah Müslümanca başladık bir defa. Allah'ın izniyle bundan ötesi ölüm değil en azından. En azından ölüm değil. Buradan anlarım. Cep telefonunu kullandığı dakikalardan anlarım. Cep telefonunu açtığında, ben Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünden başlamıştım. Ben üçüncü cüze geldim, hala cep telefonuyla meşgul o. Bir Müslümanın, 300 400 Kur'an okuyacağı kadar 40 dakika, 50 dakika, 60 dakikalık vakti vır zıvır bir telefon cihazıyla harcıyor. Eyvah! Eyvah! Gitti. Nesil gitti. Dakikalardan daha küçük bir limitle ölçülen hayatı saatlerce harcıyor bu. Cep telefonu çok güzel bir cihaz. Kan testinden daha kaliteli bir test yapıyor. Ne konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Telefon onun sağlığını etkiliyor etkilemiyor diye bir derdi var mı? İnternetten dolayı kamburu çıkmış mı cihazın önünde durduğu için? Bir çocuğu çok basit bir şekilde büyüklerden vazgeçtim. Çocuğu bile telefonu mu kullanıyor, telefon mu onu kullanıyor, İnternete mi takıldı, internetten istifade mi ediyor? Bunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Ailece bu fıkhı bilmek zorundayız. Muallim olan kardeşler bu fıkı bilmek zorundalar, vakıflar, dernekler bu fıkı bilen insanlar tarafından yönetilmeli, hoca efendiler bu fıkı insanlara ders olarak öğretmelidirler. İş işten geçmedikten sonra, iş işten geçmedikten sonra bu işler yapılmalıdır. Aksi takdirde Allahu Teala bütün nimetlerin hesabını soracağı gibi. O nimetlerin hesabı sorulacak buyuruyor Allah. Hayatımızı kolaylaştıran, avucumuzun içine getirip bırakan bir cihaz, Allah'ın nimeti değil de nedir? Domates nimettir de cep telefonu, başka bir şey midir, nikmet midir? O da nimettir neticede. Bu nimet bolluğu içerisinde helak olmuş bir nesil olmamak için, allah Teala'nın nimetlerini şerre, zarara kullanan bir nesil olmamak için kurallarımız olması lazım. Bir, kural bir. Ne kuralı? İnternet fıkhı kuralı. Bu kurala göre yaşadığımız zaman Allah'ın izniyle, yani bu kurallar kümesine göre yaşadığımız zaman bir biiznillahü Teala ümmeti Muhammed olarak Elimizdeki bu nimeti de Rabbimizin rızasına göre kullanacağımızdan, hatasını en azından asgari düzeye indireceğimizden sorunsuz bir nimet kullanmış oluruz. Elbette bir itirafı yapmamda sakınca yok. Büyük bir ulema heyeti gibi ortaya çıkıp e, yasalar şeklinde internet kurallarını açıklıyorum diye bir basın toplantısı yapmıyorum ben şimdi. Sizleri de şahit tutuyorum ki bu konuda bir çalışma yok. Ümmeti Muhammed'in üst kesimleri hep siyasetle meşguller. Hep büyük işler yapıyor insanlar. Böyle basit işlerle kimse uğraşmıyor. Ben bir öneri gibi getiriyorum bunu. Fıkıh kitaplarının, şeriat terbiyemin bana verdiği inceliklerden derledim, toparladım. Haftalardır not tutuyorum. Kendim cep telefonu ve internet kullanırken karşılaştığım şeylerden notlar tuttum. Bunları bir kenara biriktirdim şimdi de mümin kardeşlerimle paylaşıyorum bunlardan daha iyisini kim ortaya koyarsa Allah ondan razı olsun evvela ben ondan istifade ederim kimse istifade etmezse zannederim ki mümin kardeşlerime interneti nasıl helal Allah'ın razı olacağı bir şekilde kullanacaklarına dair bilgi aktardığım için ecir kazanacağımı düşünüyorum Rabbimden nesillerin yetişmesine işte yarım tuğla kadar bir katkım olduysa, bu bana yeter, kıyamet günü diye düşünüyorum. Büyük iddialarla değil, ama büyük emellerle konuşuyorum bunları. Keşke benden önce, bir e, diyanet işleri, filan müftülük, böyle bir kitabı yazmış olsaydı da, ben de buraya getirip, farzdır ha bunu okumak, ya cep telefonu ve internet kullanmayacaksınız, ya da bunu okuyacaksınız, diyebilseydim. Şu anda o imkanımız yok, ama elhamdülillah, Böyle bir heyecanımız var. Rabbim heyecanımızı eksik etmesin diye dua ederim. Kardeşlerim, birinci kuralımız internet kurallarının birincisi. İnternet kullanmak, cep telefonu kullanmak bir iştir. İş. Bu iş bizim dinimizde amel olarak anılıyor ameli salih diyoruz mesela. İnterneti kullanırken ben bir iş yapıyorum klavyenin başında. Cep telefonunu kullanırken bir iş yapıyorum. Yemek yemek de bir iştir, ameldir. Yürümek de bir iştir, ameldir. Oturmak da bir iştir, ameldir. Arkadaşlarla çay içmek iştir, ameldir. İnternet kullanmak da hayatımızın içindeki amellerimizden bir amellerdir amellerden biridir bizim bir numaralı kanunumuz nedir her amel niyete göre Allah'ın defterlerine yazılır bu kanundur interneti ben mubah bir cihaz olarak cep telefonunu Allah'ın mubah ettiği bir cihaz olarak kullanırım. Bunu eşimle aramdaki muhabbetin artma cihazı olarak kullanırım. mübah sevaba dönüşür. Hadis-i şerif bana demiyor mu? Eşinin ağzına muhabbet için götürdüğün bir lokma bile sana sadaka yazılır demiyor mu? Ben bunu müminlerin arasında barışı sağlamak için kullanırım. Cihat aleti olur. Ben bunu emri bil ma'ruf ve nehy'i anil münker yapmak için kullanırım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sahabenin yaptığı işi yapmış olurum. Ama, bir haberinde, Twitter'ın bir köşesinde emri bil ma'ruf, öbür köşesinde son model filanca rezalet. Buna münafıkın ameli diyoruz. Şu mel'anet, on senedir kullanıyorsun hiçbir şeyi gizlemiyor. On sene önceki sabıkalarını çıkarıyor. Akşam kandil gecesi muhteşem göklerden inmiş kandil tebrikleri, kandil sabahı yerden fışkırtmış petrol kuyusu gibi rezil şeyler. Buna münafıklık denir. İnterneti kullanmakta, cep telefonunu kullanmakta, amellerimizden bir amel olarak bilinecek. Kural bir. Ne demek? Amellerimizden bir amel olarak bilinecek. Yani, yarın, Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, al, oku bakalım. İkra kitabek. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hesibe. Oku. Kitabını, sana hesap olarak yeter bugün denecek şeylerden birisi midir değil midir twitter şimdi suçluların izlenmesi için onların işte internet istasyonundan geçmiş görüşmeleri aranıyor biz de hayret ediyoruz ya o adamın 10 sene önceki yazışmalarını buldular diyoruz kim buldu beşerin ürettiği bilmem ne telemakasyon istasyonu Allah nefeslerimizi sayıp bir deftere yazdıktan sonra al ikra kitabek kefebinefsike elyevme aleke hasiba oku kendi dökümanlarını diyeceğim demiyor mu Kur'an-ı Azim Demiyor mu? Hem de ne kadar büyük diyor. Dolayısıyla bu internette yazdığım, konuştuğum görüntüsüne baktığım her şey, ikra, kitabek, diye önüme konacak mı, konmayacak mı? Konacak. Neden? Çünkü internet, cep telefonu, bilgisayar adı neyse, bu bir amel benim için. Bu amelim, bütün amellerim gibi yazılıyor. Yazılıyor. Ben onları sildim bilgisayardan filan diyoruz. Sonra polis geliyor şifresini kırıyor bilgisayarın. Haberlerden izliyoruz ya. O şifreyi kırmasın polis diye yakıyorlar bilgisayarı. Oh kurtulduk diyor. Polis de bilgisayar yandığı için bulamıyor. Allah'ın yanmış küllerden bile hayat çıkardığına iman ediyoruz biz olmamış şeylerin olma tarzını bilen bir Allah bile olmamış şeylerin olsaydı nasıl olacaktı tarzını bilen Allah sen internette cep telefonunda filan yerde yaptığın şeyleri yaktın yıktın sildirdin diye bilmez mi zannediyoruz internet ve cep telefonu bilgisayar amellerimizden bir ameldir benim amelimdir, ben kullandığım zaman. Çocuğumun amelidir, çocuğun kullandığı zaman. Bir yerde yöneticiyken ben, benim yönetimimde birisi kullanıyorsa benim amelimdir. Onun da amelidir. O zaman biz cep telefonunun fıkhını incelerken, birinci kuralımız nedir? Biz amellerimizden bir amel olarak bu cihazı kullanıyoruz. Bu amel de yarın Rabbimin huzurunda önüme konacak. Eskiden müminlerin işi biraz daha kolaydı. 80 sene yaşamıştı köyde kiminle ne konuşacak? 30 kişiyi dövmüş, 20 kişiyi yaralamış, 500 kişiyle de gıybet yapmıştır. Gerisi hep tarladaydı adam. Konuşacak kimse yok köyde zaten. Şimdi ise köyü kasabası kalmayan, her yeri her yere taşıyan, bir cihazla karşı karşıyayız. Misal olsun diye, anlaşılsın diye örnek veriyorum. Gaybı Allah bilir. Bundan 100 sene önce veya 500 sene önceki Müslüman dirildiğinde, 100 sene yaşamış olsa bile onun amel defterleri ikra, kitab diye önüne konduğunda, diyelim ki böyle 500 klasörlük bir dosya önüne konacak olursa, İki yaşında cep telefonu kullanmaya başlamış bir nesil 70-80 sene internet cep telefonu bilgisayar kullanıyor ya. Uyurken bile kulaklığını takıyor o kulaklığı onu uyutuyor. Uyurken bile melekler hala onun dinlediği müziği yazıyorlar ya. Böyle enteresan bir çağa geldik. Herhalde bugünkü e, rakamlarla anlatmış olmak için söylüyorum. Bizim amel defterlerimiz tırlarla gelecek kıyamet günü dedelerimizin ki aha oku bakalım denecek o da karıştıracak neler yapmış neler yapmamış teşbih yapıyorum yani benzeterek anlatmaya çalışıyorum yani 2 yaşından 3 yaşından itibaren her gün ki yaklaşık olarak bir çocuk alıp takılmak için 300 kere cep telefonuna tutuyormuş yapılan araştırmalara göre bağımlılık düzeyine geldiğinde bu ne kadar oluyordur 300 kere aç kapa düğmesine basıyor çocuk bir internet ve cep telefonu kullanan bir çocuk. O elindeki fareyi oynattığı rakamların hepsi sayılıyor bunların. Yani korkarım tırdan da büyük bir cihazla gelir ve bunları hep okuyacaksın orada. Ya da baştan diyeceksin razıyım cehenneme atın beni atacaksınız Yok ki öyle bir şey. Razıyım cehenneme götürün beni diye de bir şey yok. İtiraf ediyorum suçumu cezama razıyım. Bunu söyleyecek imkanın yok. Bu Twitter'lar orada tek tek okunacak. Tek tek okunacak. Ve bütün insanlık seni izliyor olacak o arada. Herkesin hesabı tek tek görülecek. Ve herkes Rabbi ile baş başa kalmış. O kalabalık da onu müşahede ediyor olacak. Biz ümmeti Muhammed'iz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirete iman ediyoruz. Ahireti evlerimizin içine getirdiğimiz için bu ümmetteniz biz. Ahireti namaz kıldığımız mescide getirdiğimiz için bu ümmetteniz. Bizden önceki ümmetler, Yahudiler ve Hristiyanlar ahireti havranın dışına bıraktılar. Dükkanlarında hür yaşadıklarını zannettiler. Evlerinde kapıyı kilitleyince, ahireti o evlere sokmadığını düşündüler. Biz yatak odalarında da ahiretten gelmiş sahnelerle beraber olduğumuza iman ediyoruz. Dünyanın hayatının lezzetlerini yaşasak da, ahiretle beraber, ahiret standartlarında yaşadığımızı düşünüyoruz. Asla ve kat'a. Madem bu amellerimizden biri olarak yazılıyor artık internet yok bizim evde. Kes kaplıyı. Cep telefonunu da denize at bari balıklar yesin kurtulalım. Değemeyiz. Ekmek şişmanlatıyor diye fırınları mı kapatacağız biz? Et kolostrol yapıyor diye hayvanların büyümesini mi engelleyeceğiz? Hayır. Tıbbın tavsiyesine göre yiyeceğiz içeceğiz. Hiçbir zararımız da olmayacak. Aynı şekilde internet amellerimizden bir ameldir. Bu amelimiz yarın Rabbimizin huzurunda karşımıza çıkacak. Eh ne yapacağız biz? Dikkatli olacağız. Yanlış yaptık, yaparız, yapabiliriz diye kökünden kurutma hakkımız yok. Hayatla mücadele edemezsin şu andaki görüntüsü bile internetin ve cep telefonunun hayatı kuşatmış durumdadır. Belki de on sene sonra bugüne rahmet okunacak şeylerle karşılaşacağız. Biz düşmanını gördükçe kaçan bir ümmet değiliz ki. Üstüne üstüne gidecek potansiyeli olan bir ümmetiz biz. Eski ümmetler düşmanlarını şeytanı görünce dağlara kaçtılar. Biz ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalitesinde hayata tutunuyoruz. İblisin de karşısına ayet el kürsü ile çıkarız. İnternet iblisleşirse bizim için, cep telefonu cinleşirse bizim için, onun karşısına da çıkacak kudretimiz Allah'ın izniyle vardır. Başıboş değiliz biz. Biiznillahi teala, her şeye Allah'ın şeriatını, İslam'ın terbiyesini getirecek malzememiz var bizim. Demek ki birinci internet fıkhına ait, birinci dökümanımız ne? Birinci kuralımız ne? İnternet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon veya basılı medya, bunların hangisi olursa olsun bizim açımızdan amellerimizden bir ameldir bu. Dolayısıyla biz bunu yarın, Rabbimizin huzurunda, defterlerimizde göreceğiz. Ona göre gazete okurum ben. Haberi de onun olsun lanetli, çirkin fotoğraf basmış, ümmetimi hakaret eden bir haber yazmış veya içinde fal köşesi bulunan bir gazeteye ölürüm, para vermem. Hatta ve hatta o gazeteyi okuyan bir adamın dükkanına da girmem. Onunla alışveriş yapmam. Tarafım ben çünkü. Allah'tan tarafıyım, Peygamberinden tarafayım aleyhissalatü vesselam. Tarafımın karşı tarafındakilerle bir arada olmam benim taraf olduğum Resulullah'ı üzer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzüldüğü yerde benim hayatım olmaz ki. Birinci kuralım bu. iki. Bu birinci kuralla beraber... Bilinmesi gereken ikinci kural da şudur. Niyetlerin temiz olması, iyi niyet sahibi olmak, kötülüğü aklamaz. Şarabı, zemzem diye içmekle zemzem olmaz o. Yani, bunun sonucu ne? benim temiz niyetime uygun temiz malzeme kullanmam gerekir. Benim girdiğim site, telefonuma bağlattığım program, ben onu temiz niyetle mümince kullanacağım diye temiz olmaz ki. Ben, iyi niyetle bir iş yaparsam, Sistemin ve malzememde iyiyse ondan iyi sonuç çıkar uç örnekler zikredeyim mesela telefon arkadaşlığı internet arkadaşlığı var erkek bir mümin kadın bir müminle internet üzerinden arkadaş oluyor hiç kötü niyetleri yok iyi niyetleri var Allah rızası için İslam davası için ve Filistin davasına destek olmak için, işte filanca hareketi desteklemek için Allah yolunda yazışıyorlar, dinleşiyorlar. Sesli görüşme yapıyorlar, yazılı görüşme yapıyorlar. Niyet çok güzel. Şeytan delikanlıyla kızı bir arada bulmuş. Niyetiniz hayırlı olsun sizin için olsun bir gelin bakayım bana der. Bir gelin siz, siz niyetinize devam edin. Onu saklayın lazım olur size belki. Babanızdan kalma bir hatıra o. Erkekle kadının görüntüsünün bir arada olması, niyetin iyi olması ile paklanamaz. İnternetin ana bataklıklarından birisi budur. Maalesef karşılaştığımız evli kadınların düştüğü en çirkin hastalık, düzeyindeki hastalıklar, bu, kimisi iyi niyetlerle, işte filanca konuda, filanca görüş alışverişi için başlamış, güya iyi niyetlerle, bezenmiş, bir çukuru yansıtıyor. Bunu gözlerimizde görüyoruz. Başka bir örnek, bu, bu örnek en çirkin, bunu dinleyen kardeşlerimin üzerinden tenzih ederek, bu örneği zikrettim ama, bu ne yazık ki realite bu. İkinci bir örnek. Müslüman peygamberinin söylemediğini aleyhissalatü vesselam söylemiş gibi yayamaz. Sana bir söz geliyor. Peygamberimiz demiş ki bu gece her kim başının üstünde durarak iki rekat namaz kılarsa yani ayaklarında değil, başının üstünde durar, iki rekat namaz kılarsa, o artık cehenneme girmeyecek. Ebu Hureyre dedi, Enes dedi, Ayşe dedi, yazıyor altında. Bunu aktarıyorsun sen. Böyle bir söz yok. Sen yalana hizmet ediyorsun. Google'da varmış. Google dünyanın en büyük mezbelesi. Dünyadaki bütün çöplükler bir araya getirilse Google kadar etmez. Dünya çöplüğü gibi bir yer. Google'da varmış ne demek ya? Bana arkadaş attı. Attıysa sen de çöpe at. Dinime hizmet etmek için peygambere yalan söylettiremem ben. İyi niyet yalanı mubahlaştırmaz. Bu çok önemli ölçü bir başka mesele biz internet profilimizde davete davete çalışıyoruz yani insanları Allah'a çağırıyoruz bundan sevap kazanırız bir bid'ate çağırdığımız zaman ne yapıyoruz bütün bid'atler sapıklıktır diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşımıza alıyoruz ve sapıklığa hizmet ediyoruz Niyetimizin iyi olması sonucu değiştirmiyor. Asla değiştirmiyor hem de. Ben bir örnek zikredeyim kardeşlerim. Bazı markalar var. Telefon markaları genelde zaten Müslümanlara ait değil. Zorunluluk olarak markaları kullanıyoruz. Ama bazı markaların logoları var. Bu logolar, o markalardan değerli şeyler. Bir şahıs telefonunda ismini yazıyor. Orada profilini resmini koy diye bir şey koyuyorlar. Bakıyorum Müslüman insan bana soru sormak için bir yazı gönderiyor. Sorusu İmam Azam'a bile sorulsa zor cevap vereceği kadar derin dini bir mesele ne dersin ki 20 senedir medresede okuyor, orada tıkanmış onu soruyor. Ama profilindeki resme bakıyorsun, Hristiyanlara ait bir simgeyi kullanmış kendisini tanıtmak için. Küçük bir işaret o. Teşhir etmeyeyim o işaretleri. Küçücük bir işaret o. Ama o işaret küfür dünyasını temsil ediyor. Kapitalizmin en büyük şirketlerinden birini temsil ediyor. Belki de onu da kullanması yasal değil orada yani. Korumalı bir simge o. Sorduğu soru gökler sorusu. Müthiş bir soru. Kendisini simgelettirdiği şey ise şeytanca. Anlıyorum ki bu soru çanak bir soru. Bununla beni tuzağa çekmek için soruyor bunu. İki, alakası olmayan, kesmiş yapıştırmış sana soruyor. Cevaba değer bulmuyorum. Çünkü o düşüklük düzeyinde küfrün simgelerinden birisini kullanmada sakınca görmeyen, profilinde onu yazmakta sakınca görmeyen bir Müslümanın o ilmi soruyu sorma hakkı yoktur. Sabah namazını aylardır kalkmayan birisi bana, Teheccüd için en uygun saat hangisidir diye sorsa, ben ne cevap vermeliyim ona? Teheccüd için en uygun saat hangisidir? Sana ne? Sana ne ya? Sen 500 sene ömrün olsa teheccüd kılsan, bir sabah namazını karşılamayacak ki bu kıyamet günü. Sen oynuyorsun, dini futbol zannediyorsun, oraya vurdu, buraya vurdu oluyor. Kaleye tesadüf edersen gol diye bağıracaksın. Din futbol değil ki. Ucunda cennet ve cehennem bulunan bir şey bu kadar ucuz tutulmaz ki. Cep telefonu üzerinden insan tanıyabiliriz diyorum ya. Hele hele Twitter üzerinden iç organlarını bile tanırız. Nörologların bile istifade edeceği şeyler çıkabilir o, iç, o internet sayfalarından. Bu sebeple biz... İnterneti kullanmayalım demeyiz hayat o. Ama interneti mümince kullanalım demek zorundayız. Senin sayfan, profilin, her neyse adı, blokun, ben onu gördüğümde, ha hoca kadın resmi arıyor haram mı diye, ya o zaten senin sayfanda olmaz. Bir, senin sayfanda vakit israfına çeken bir şey var mı? İki senin sayfanı Sana siyaha hazırlamadı ya Sen hazırladın bu sayfayı Kafirleri simgeleyen bu fotoğrafın Burada ne işi var Bu lokoyu Avrupa'da Züppeler kullanıyor Filanca sapıklık düşkünleri Kullanıyor Filanca işte Terör örgütüne mensuplar kullanıyor Bu Avrupalıların Rezil işlerini yansıtıyor Sen bunu niye kullanıyorsun Şimdi dikkatimi çekiyor, kullandığı simge müthiş bir berbat bir şirketin simgesi. Altta işte filanca maddeleri tüketmeyelim, İsrail'e yardım ediyormuş onlar diye haber var ama. Bu ağlara takıldığımızı gösteriyor. Biz ağları kullanmıyoruz, balık gibi ağlara takılıyoruz o zaman. İnternet fıkı buradan başlamalı. Biz bir Müslüman olarak internetimizde sayfamız, blokumuz, adı her neyse profilimizde gıybet var mı? Yalan var mı? İftira var mı? Mümin bir insanın onurunu rencide edecek bir şey var mı? Benim öyle bir dinim var ki. Bu dinim Müslümanın Malına dokunmayı bana haram tutuyor. Malına dokunamazsın müminin. Veda hutbesi konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize canlarınız ve mallarınız haramdır dikkat edin deyip gitmiş. Müminin malı bana haram. Müminin canına dokunmam haram. Müminin onuruna dokunmam haram. Müminin onuruna dokunmam haram. Bunu biliyorum ben. Benim Twitter sayfamda, internet sayfamda, mesela 10 bin tweet var, 500 tanesinde bir Müslümanın onuru ayaklar altına alınıyor. O de, telefonu da cebime koyuyorum, namaza gidiyorum camiye. O telefon değil aslında. Benim cehennemlik belgelerimin tutanaklarını cebime koyup camiye gidiyorum. Kardeşlerim, ben anlamamış olabilirim, bana yardım ediniz, fıkıh tespit ediyoruz. Bir mümin, üstelik de gencecik hanımının fotoğrafını, beraber çektirdiği fotoğrafını internet sayfasına koyar mı? Biz ne hale geldik ya? Ne hale geldik? bir piknikte bir yerde hanımıyla çektirdiği resmi, mümin insan, Facebook sayfasına koyuyor. Üstelik de sayfa resmi yapıyor onu. Bu ümmet, böyle bir ümmet olur da, yani hanımlarıyla çektirdikleri fotoğrafları, internet sayfalarına, Facebook sayfalarına koyarlar da, Allah o ümmete rahmetiyle muamele eder mi? Dünya hayatında. Biz bu rahmetin gelme engeli olarak sadece İsrail'i mi görmeye devam edeceğiz? Bütün kabahatler İsrail'in mi? Siyonizmin mi? Yoksa Siyonizm ahlakından bize bulaşmış olan görüntüler mi? Çok net bir şekilde o zaman tespitimizi yapıyoruz. Bizim internet sayfamız mümincedir, niyetimiz mümincedir, ama bu niyetimize ters düşen görüntüler bizi temizlemez. İnternet fıkı 2 numara. Hatta ve hatta belki uç bir örnek vereceğim. Müslüman insan yüzde yüz yalan, yüzde yüz dedikodu olan bir konuyu bile tek cevap verip böyle değil bu derken tekrar etmez internette. Sen masmavisin diye bir küfür çeşidi yaptı diyelim internette. Bir mümin olarak ben ona, sen bana, Mas mavi nasıl dedin? Hakkımı helal etmiyorum. Seni mahkemeye vereceğim demem. Bu o çirkin ifadeyi mas mavi demek çirkin bir şeyse mesela. O çirkin ifadeyi bir de benim tekrar ederek şeytanı mutlu etmem demektir. Şeytanın derdi ne? Mesela o mas mavi ifadesi çok tekrar edilsin toplumda istiyor. Müminlerin toplumunda bu çirkin ifadeler kullanılsın istiyor şeytan. Bu resimler yayılsın istiyor. Bu videolar yayılsın istiyor. Bana birisi böyle dediğinde, masmavisin sen dediğinde veya filanca masmavidir dediğinde, ben ona elbette tedip edecek veya yasal yolu sıkıştıracak şekilde ona karşılığını vereceğim. Ama sen bana masmavidin dedin, öyle değilim ben, hakkımı helal etmiyorum dersem, o zehiri bir kere daha kullanmış oluyorum. Bu da iblisi mutlu ediyor. Onun yerine, bana söylediğin ifade, kesinlikle doğru değildir. Zulmettin bana, mümin isen eğer, istiğfar et, benden helallik iste tekrar etme bunu değilsen ben de yasal yollarla hakkımı savunurum senden demeliyim İncelik konuşuyoruz arkadaşlar ince bir anlayıştan konuşuyoruz mümin insan kendisine mesela birisi yumruk vurdu ve gözü şişti bunu tarif etmek için şu şekilde gözüme vurmuştu deyip öbür gözünü de kendisi mi şişiriyor Böyle bir tarif olmaz ki. Mesela mahkemeye çıkıyorsun, hakime tarif etmek için, bak hakim bey şöyle vurmuştu deyip bir tokat mı patlatıyorsun hakime? Çirkinliğin tekrarı hak değildir ki. Bunu başka yöntemlerle anlatman lazım. Filanca şöyle bir rezil fotoğraf koymuş. Şu fotoğrafın çirkinliğine bakın. Ne kadar adi bir şey bu. Bu yakışmadığı deyip onu bir de sen koyuyorsun var ya şeytan açık bir Nobel ödülü dağıtsa sana bir ödül verirdi katkından dolayı bir rezil video çıkıyor ümmeti Muhammed'in ahlakında gözü olan ümmeti Muhammed'in sefahede düşmesini isteyen biri veya bir odak bir video yayınlıyor veya bir Müslümanın olmadan bilmeden düştüğü bir hastalığı yayıyor Öbür Müslümanlar, şu videoya bakın, herkes izlesin ve protesto etsin diyor. Ay Allah senden razı olsun, nasıl keşfettim bunu ya? Videoyu bana gönderiyor izle, kötülüğü gör, protesto et diyor. Aziz kardeşlerim, hiçbir insan yoktur ki, izlediği bir filmden 1 bölü 10 bin oranında da olsa etkilenmesin. Derler ki cinayet savcıları herkesi katil olarak görürlermiş. Adam her gün her aşırı gün bir cinayet gördüğü için bir trafik kazası gördüğü için bir düğüne de gitse herkesi katil adayı olarak görüyor orada. Çünkü beynindeki görüntüler eskinin birikimi o gözle bakmayı sağlıyor. Öbür türlü zaten adam savcılık yapamaz. Acemi savcıyla tecrübeli savcı arasındaki fark ne? Acemisi henüz cinayet görmediği için acemi. Filmleri de biz böyle izliyoruz. Fotoğrafları da böyle görüyoruz. Bunun için boşanıyor insanlar. Çünkü akşama kadar binlerce oyanmış boyanmış süslenmiş olmadığı gibi görünmüş kadın görüntüsü görüyor. O binlerce görüntünün ortak paydası zihninde müthiş bir kadın figürü oluşturuyor. Akşam evinde bu bizimki eskidi diyor. Ondan sonra yemek niye tuzluydu, bu niye buradaydı dan şeytan müdahaleye başlatıyor. Kısa bir kontak oluşturuyor orada. Yangın böyle çıkıyor. Benim şeriatım, Kadın figürüyle sokaklarınız dolmasın bunun için diyor. Okulda dört sene lise okurken, dört sene üniversite okurken, bin bir kıyafetle güzelleşmiş kızları gören bir öğrenci, sonra evlendiğinde erkek için de geçerli, kadın için de geçerli bu. Sonra evlendiğinde, hangi psikolog bana ispat edecek ki, ilk defa evlenince kadın veya erkek neyse hangi cinsse görüyor ve ona ömrünün sonuna kadar rıza gösteriyor. Bu köyden şehire gelmiş de ilk defa gökdelen görmüş birisi değil ki gökdelenlerin ortasındaki biri bu gece kondaya nasıl razı edeceksin bunu sen? Bu göz kirliliği beyne yansıyor beyinde kalıyor Göz bırakıyor, beyinde kalıyor. Hangi Müslüman lisede, şimdi 50 yaşında diyelim, lisedeki kız arkadaşına ait görüntüleri hiç hatırlamıyordur. Evlensen de bir şey değişmiyor ki. Hacca gitsen bir şey değişmiyor ki. İnsanız bu. Etten, kemikten ve 1-2 kiloluk kas gibi bir şeyden oluşan bir beyinle yaşıyoruz biz. Bu örneği niye verdim? Sen bir fotoğrafı, bir videoyu çok kötü görüyorsun. Estağfurullah deyip kapatıp gitmen gerekirken, kandil akşamı üstelik, şu rezillerin yaptığına bak, diye iki dakikalık o videoyu, telefonundaki elli kişiye paslıyorsun. Onlar da, Allah Allah bu kardeşimiz de gönderdi diye merak ediyorlar. Şeytan ne yazıyor bunu? Bugün, bugün, Filancanın müstehcen veya çirkin veya siyasi neyse görüntüsünü elli Müslümana tam sabah namazına kalkacağı zaman ulaştırdım diyor. Çünkü sen haberin yok sabah namazına kalkıyorsun. Bir bakalım arayan olmuş mu diyorsun abdest alırken gözlerini açılsın diye. Seccadeden önce arkadaşının sana gönderdiği o müstehcen görüntüyü görüyorsun. Bununla da arkadaşlık olur mu? Şerri yaymak olur. Bu iki kuralla internet fıkı kurallarına başlamış olduk. İnşallah bu kuralları izleyeceğiz ve Allah'ın izniyle nesil olarak hazır olduğumuzu ispat ettiğimiz gün Allah önümüzü açacak, interneti de fethedicez. Roma sırada interneti biz dosyaya katıyoruz. Cep telefonunu da fethedicez. Ama önce fetih görmüş yüreklerin sahibi olarak yaşadığımızı melekler şahit olacaklar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.